Sevgili izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Rasim İbrahim, iyi akşamlar demiş. İyi akşam. Bir sorum olacak hocam. Bir kardeşim olacak ve ismini aleyna is istiyoruz. Günah mıdır? Çünkü Kur'an'da geçiyor. diye sormuş efendim. Evet. İsim koyarken çocuklarımıza manası olan, güzel manası olan isimler koymak lazım. Evet, Aleyna Kur'an'da geçer. Aleyna e, bir isim değildir. İsim olarak geçmiyor. Aleyna üzerine demektir. E, herhangi bir sorun olmaz. E, bununla beraber e, isim olan e, kelimeleri seçmek daha doğru olur. Ama e, da koyabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim Murat Eldeniz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Bankaya güvenlik nedeniyle para bırakmak caiz midir? Bankalar faiz işinin döndüğü yerler olduğundan dolayı doğrusu nedir bilemiyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Allah isterden razı olsun. Amin. Eğer parasını saklamak için, korumak için bankaya bırakırsa herhangi bir sorun olmaz. Böyle aşırı gitmek doğru değildir. Herkes onu evde koruyamayabilir. Onun için koruyabilmek için emanete bırakmış gibi bırakmakta herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam Bir sorum olacak. Kızım vefat ettiğinde babasının mezarının üstüne gömdük. Fakat öğrendik ki daha önceden babasının üzerine yabancı birini gömmüşler. Şimdi kızımla babasının arasında başka biri gömülü. Burada yerler pahalı olduğu için ben de vefat ettiğimde kızımın üzerine gömüleceğim. Ama yabancı bir erkek gömüldüğü için içim huzursuz. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Bu çok önemli bir mesele. İçimizin huzursuz olması doğru değildir. Bu huzursuzluğu yaşamak doğru değildir. Sonuçta insan vefat edince gideceği yer Allah'ın huzurudur. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Buna beraber ruhların gittiği bir yer vardır. Berzah alemi. Beden nereye gömülürse gömülsün. Ruh orada değil. Ruh berzah aleminde ama ruhun çok farklı özellikleri vardır. Zamanın mekanın dışına çıkabilecek vasıftaki bir e, varlık. Nerede olursa olsun o yattığı yerde bedeniyle irtibatı kesilmiyor sadece. Kimin orada olduğu önemli değildir. Evet. Orada başkası da gömülmüş olabilir. Başkaları da gömülmüş olabilir. Oraya bir gayrimüslim de gömülmüş olabilir. o kimse bilmez, bilemez zaten. Bilse bile burada herhangi bir e, sorun olmaz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Gönlümüzün rahat olması gerekir. Oraya gömülen elbisemizdir. Beden, ruha elbisedir. Elbise oraya gömülmüş. Onun için rahatlıkla e, oraya gömülmeyi isteyebilir, tercih edebilir. Oraya bir başkasının gömülmüş olması e, herhangi bir sorun teşkil etmez manevi olarak herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunun için bizim de sorun sıkıntı yapmamız doğru değildir. Evet, inşallah gönül rahatlığıyla e, gömülmeyi isteyebilir. O aynı şekilde kızı içinde gönlü rahat olsun. Orada herhangi bir sorun olmaz. Yüz kişi de aynı mezara gömülebilir. Sonuçta eğer oraya biri gömülüyorsa mutlaka e, kemikleri bir tarafa toplanır. Özellikle böyle bir kenara alınır. Öteki oraya gömülüyor. Burada bir sorun olmaz. Gönlümüz rahat olsun inşallah. Evet. Efendim İbrahim Yaprak. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben bileğime dövme yaptırmak Hı. istiyorum. Ama namaz da kılıyorum. Dövmenin namaza engel olduğunu söylüyorlar. Ne yapmamız gerekir? Evet. Ellerinizden öperim. Hayırlı yayınlar denir. Dövme yapmak namaza engel değildir. Ama dövme yapmak doğru değildir. Önceden dövme varsa zaten olan olmuştur. Onu sorun etmek doğru değildir. Ama e, yeni eğer dövme yapmak istiyorsa bu da doğru değildir. Allah neyi nasıl yaratmışsa güzel olan O'dur. Dövme yapmak aynı zamanda bedeni tahrif etmektir. Allah'ın o beden üzerinde yaratmadığı bir şeyi orada kalıcı olarak yapmaktır bu. Onun için tahrip etmek gibi olur ki bu doğru bir şey değildir. Onun için böyle şeyleri düşünmek doğru değildir. Eğer dövme yapmak istiyorsa, geçici olarak kalemle çiğsin. O kadar çok seviyorsa, iki üç günde bir çiğsin. Kalemle yapsın onu. Evet. Efendim, Nülgün Gemici başı. Selamun aleyküm. selam. Ben diğer TV'de hocamı izliyorum ve ondan çok şey öğrendim. Allah ondan razı olsun. Aleyküm Sormak istediğim çok soru var ama benim asıl soracağım esma Hüsna ile ilgili. Rabbimizin izniyle ben Esma-ül Hüsna'yı ezberledim ve anlamlarını da öğrenmeye çalışıyorum. Benim sorum günlük hayatımızda Esma-ül Hüsna'yı nasıl okumalıyız ve bana özel Esma var mıdır? Bunu nasıl öğrenebilirim? Cevaplarsanız memnun olurum. Saygılar ve selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Hayatımızı yaşarken mutlaka Allah'ın isimleriyle yaşarız. Ya Allah'ın isimleriyle yaşarız ya da isimsiz yaşarız. Tersini yaşarız yani. Aydınlığın olmadığı yerde karanlık vardır. Allah'ın isminin olmadığı yerde de Tam tersi karanlık vardır. Yani rahmetin olmadığı yerde zulüm vardır. Muhabbetin olmadığı yerde sorun, sıkıntı vardır. Kin, nefret, haset vardır. İkramın olmadığı yerde cimrilik vardır. Affetmediği edilmeyen yerde aynı şekilde ceza vardır. Tersi vardır yani. Kul Allah'ın isimleriyle Hazreti İnsan olur. Kamil insan olur. Allah'a yakın olur. Allah'a dost olur. Allah'ın rengiyle, güzelliğiyle güzelleşmiş olur. Evet, Allah'a ait de Allah'ın rengiyle renklenin dedi. Allah'ın rengi el esmaul husnadır. Bununla renklen, bununla boyanın dedi. Bu güzelliği üzerinizde gösterin dedi. Hayatı yaşarken Allah'ın isimlerini, güzelliğini üzerimizde gösterdiğimiz kadarıyla Allah'a yakınız, Allah'a sevgili olmuş oluruz. Allah'ın sevgisini kazanmış olur, hak etmiş, layık et, olmuş oluruz. Onun için hayatı yaşarken Allah'ın isimleriyle isimlenmemiz gerekir. En kamil manada Allah'ın isimleriyle isimlenmiş olanlar evet, Resulullah Efendimiz'dir, peygamberlerdir. Sonra peygamberlere yakın olanlardır. Her hal ve her durum karşısında Rabbim ne istiyor diye baktığında mutlaka Allah'ın nasıl muamele ettiğini bilir, nasıl muamele etmesini emrettiğini de anlar. Öyle hareket edince Allah'ın isimleriyle hareket etmiş olur, amel işlemiş olur, Allah'ın isimleriyle hayatı yaşamış olur. Dolayısıyla Allah ile beraber olmuş olur. Kula özel esma var mıdır? Evet. Bütün kullar için bu böyledir. Allah'ın bütün isimleri, 99 ismi bizim için tecelli etmiştir. Her kulda mutlaka bu isimlerden bir parça vardır. Ama bir isimlerden bir tanesi, iki tanesi daha önde durur. Mesela birine baktığımızda bu çok rahmetli biridir, merhametli biridir deriz. Veya bu çok sabır sabreden bir kuldur deriz. Veya bu çok kerim bir kul, cömert bir kul deriz. Ya da bu çok Allah'a şükreden bir kul deriz ya da böyle hatayı kusuri affeden bir kul her seferinde farklı bir isim insanlar bize bakınca bizi nasıl görüyorsa bilelim ki o isim en öndeki ismimizdir Allah'ın o ismi bizim üzerimizde en önde tecelli etmiştir diğer isimler de parça parça onun arkasında tecelli etmiştir kamil insan demek Allah'ın bütün isimlerinin üzerinde tecelli ettiği kamil manada tecelli ettiği insan demektir onun için ee, Hazreti Ayşe anemize sormuşlardı. Bize biraz Resulullah Efendimiz'i anlatır mısınız diye ne buyurdu? O da herkes gibi bir beşerdi. Bir insan, bir beşer, herkes gibi. Ama Allah'ın bütün isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmişti. Kamil insan. Hazreti insan bu zaten. Aynı zamanda dua ederken de kimin üzerinde hangi isim en öndeyse o onun için ismi azamdır yalnız. O isimle dua ederse o isim onun için ismi azam da dua etmiş olur. Mesela biri çok cömert biri kerim biridir. Bu durumda bu isimle dua ettiğinde bu onun bu duası red olmaz. Mesela nasıl dua eder? Ya Rabbi sen kerim birisin. Sen ikram edensin. Sen Ekrem'sin. Kerim kılansın. Sen Vehhab'sın. Hibe edensin. Karşılıksız hibe edensin. Kendisi de böyle bir isme sahip olduğu için, önde tecelli ettiği için, bütün söyledikleri doğru olmuş olur, hak olmuş olur. Bana ikram et. Ya da şu duayı yapıyorum, bunu kabul et dediğinde kendisinde de o isim tecelli ettiği için o isme yakın olduğu için Allah o isimle ona tecelli ettiği için o ona ismi azam kapısı olur. Onun için büyük isimdir. En büyük isim onun için o isimdir. Onda tecelli etmiş çünkü. Evet. İsmi bir da böyle anlamak gerekiyor. Her bir kul için bu böyledir. Nasıl görünüyorsa hali insan kendisi de bunu bilir. Az çok bilir ve bunun farkında olur. Kendi üzerindeki hali, o isim onun öndeki ismidir, o isim aynı zamanda Allah'a açılan kapısidir, cennete açılan kapısidir. Aynı zamanda onun için ismi Azam'dır o isim, onun üzerinde tecelli ettiği için. Duasını da onunla yapar, onunla yapmalıdır, zikri de o olmalıdır ki o kemale ererken diğer isimler de peşinden kemale ermeye başlıyor, büyümeye başlıyor. Efendim İstanbul'dan Sezgin isimli bir izleyicimiz evet. peygamber efendimizi rüyamda gördüm, nereden biliyorsunuz dersen gömleğini giyerken arkasında peygamberlik mührünü gördüm, ne anlama gelir demiş efendim? Evet. Her mümin, evet, Resulullah Efendimiz'i rüyasında görebilir. Bunun için e, sırtındaki mührü görmesi gerekmez. Bunu imanıyla bilir. Manevi olarak, gönlüyle e, peygamberi olduğunu bilir. Nasıl mesela? Gördüğü günde, Resulullah Efendimiz'i gördüğü günde bir mümin peygamberini görmüştür. Bu durumda aşka, muhabbete gark olur. Uyandığında da bu hal üzerinde mevcuttur. Ama diyelim ki, birini gösterdiler ona, bu senin peygamberindir dediler. Ama o bundan sıkıntı duydu. Uyandığında da o sıkıntı devam ediyor. Herhangi bir muhabbet yok. Resulullah Efendimiz'i görmemiştir. Gördüğü başka bir şeydir. Başka biridir. Şeytan ona hile yapmıştır. Ya da o nefsani bir rüyadır. Eğer gerçekten Resulullah Efendimiz'i görmüş olsa bir mümin olarak o muhabbete gark olur. Uyandığında da o manevi hal üzerinde kalır. Bunu buradan anlar. Yoksa zahiri olarak herhangi bir şey e, şekilden ya da bir şeyden dolayı değil. Hangi halde, hangi şekilde görürse görsün. Genç görebilir, yaşlı olarak görebilir, hatta hasta olarak görebilir. Bütün bunlar bir şeyi temsil ediyor, ona bir şeyi anlatıyor. Eğer hasta görüyorsa kendisinde rahatsızlık var demektir. Genç görüyorsa manevi olarak daha olgunlaşmamış demektir. Eğer aşırı derecede böyle yaşlı olarak görmüşse, kendisinin zahiri olarak sıkıntı yaşadığını gösterir. Yani her birinde kendisiyle ilgili bir şey vardır. Ama mutlaka o e, muhabbet hali üzerinde vardır. Hangi halde görürse görsün, o muhabbet hali üzerindeyse doğrudur, görmüştür. Yok eğer bu muhabbet hali üzerinde yoksa onu görmemiş ve görememiştir. Gördüğü evet nefsani bir rüyadır veya şeytani bir rüyadır. Yani rahmani rüya değildir, gerçek değildir. Onu başka bir alemden görmüştür yani, evet. Efendim İstanbul'dan ve hale Selamun Aleyküm Muhterem Hocam, aleyküm 35 yıl ilimle meşgul oldum. Şimdi mektubul diyara kaydoldum inşallah. Fakat bu yolculuğa yetişemiyorum. Namaz dersinin sarsıntısı sürerken başka hakikatlerin üzerini açtınız. Bu zayıf halimi nasıl kuvvetlendirebilirim? Hürmetlerim demiş efendim. Allah razı olsun. İnşallah böyle beraber olduğumuzda her şeyi yavaş yavaş öğreneceğiz. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Eğer Kur'an'ı birden indirmiş olsaydı hiç kimse gereğini yerine getiremezdi. Onun için tedirici olarak onu indirmiş ki senin kalbine indirelim. Senin kalbinde sağlamlaştırıp pekiştirelim diye buyurdu. Onun için yavaş yavaş öğreniyoruz. Mesele öğrendiklerimizi uygulamaya çalışmamızdır. Uygulamaya çalıştığımızda Allah bize bilmediklerimizi öğretir. Evet Allah'ın e, vaadi var. Eğer kul bilgiyle anal ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Allah öğretiyor. Evet o çabamız, o 35 yılda çabamız, gayretimiz meyvesini vermiştir. Öğrendiklerimizi öğrenmişiz. Bilmediklerimizde şimdi Allah başka bir kapıdan, başka bir vesileyle, başka bir sebeple ne yapıyor? Bize öğretiyor. Öğrenmeye çalıştıkça, evet, gücümüzün yettiği kadarıyla yapmaya çalışacağız. Yeri yerine getirmeye çalışacağız. Göreceğiz ki e, kazanacağız. Her şey yolunda demektir. Evet, buna e, hamd etmek lazım, şükretmek lazım ki Rabbimiz bizi ciddiye almıştır. Ciddiye alıyor. Neden? Neden? Çünkü biz Rabbimizi ciddiye aldık da ondan. Allah bizi kendisini ciddiye alanlardan eylesin. Kendisini ciddiye aldığı kullarından eylesin inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdülaziz Karakuş. Selamun Aleyküm Aleykümselam. Efendimizin ellerinden öper sonsuz hürmetlerimi sunarım. Nedendir bilmem efendimize ve dergahtaki bazı kardeşlerime bakarken sanki bu dünyanın insanı değiller gibi Size ve diğer kardeşlerime bakınca, kendimi güvende ve daha önce tatmadığım bir huzur doluyor içime. İnşallah ahirette de beraber oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhammed Fatih kardeşim, seni bir başka seviyorum demiş. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Biz de sizi, tüm üzerlerimizi seviyoruz inşallah. Evet, bakınca bu dünyadan değilmişiz gibi görünüyor. Bu doğrudur. Biz de aynen böyle hissediyor. Bütün şiddetiyle bunu böyle tadıyoruz. Dünyayla olan bağımız Allah'tan dolayıdır, ahiretten dolayıdır. Dünya ahiretten tarlası olduğu için buradayız. Ama buraya ait değiliz. Kendimizi ahirete ait bir varlık, kendimizi Allah'a ait biri bir varlık olarak görüyoruz. Bütün hayatı yaşarken de böyleyiz. Dünyayı sadece ahiret için bir araç olarak görüyoruz. Dünya hayatını öyle görüyoruz. Buna beraber dünyayı ahirete birleştirip, ahiretimizi nasıl kazanacağız diye, evet, endişe duyuyor, çaba gayreti, ona göre sarf ediyoruz. Her anda, kıyamet yerindeymiş gibi, o mizan önümüzdeymiş gibi, acaba o günah kafesine, Neyi koyabiliriz? Nasıl koyabiliriz? Ne kadar o sevap kefesine bir şey ilave edebiliriz? Derdindeyiz. Dolayısıyla dünyada durmuyoruz. Kıyamet yerinde duruyoruz. Allah'ın huzurunda hesap yerinde duruyoruz. Aynı şekilde bizimle beraber olan kardeşlerimiz de evet, böyle bir duruşla durmalıdır, durur. Bu onların üzerinde görülmelidir. Allah eğer Rabani uyundan olun dediyse Rabani varlık. Rabani kul. Rabbini her şeye tercih etmiş kul. Rabbiyle beraber olan kul, manevi bir kul. O maneviyatın o, imanın onun üzerinde durması gerekir. Allah için yaşadığı endişe. Allah'ın huzurunda vereceği hesap. Allah'a olan aşkı, muhabbeti üzerinde olmalıdır müminin. Eğer böyle değilse dünyaya dalmış, dünyada kaybolmuş demektir. Eğer kendisini bilirse, kendisini bulursa bu durumda buraya ait olmadığını bilir, ve onun hayatını öyle yaşar, öyle bakar, öyle de görünür. Eğer böyleyse o gerçek manada iman etmiştir, ahirete iman etmiştir, kıyamet gününe, hesap yerine iman etmiştir cennete, cehenneme iman etmiştir. Mutlaka kulun böyle olması gerekir. Buraya ait değil. İnsan, evet Resulullah Efendimiz buyuruyordu diye vesselam, dünyada bir yolcu gibi durmalıdır. Evet. Yolcu gibi durursak buraya ait olmadığımızı biliriz ve bu üzerimizde böyle görünür. Onun için ısırlar ne diyoruz? Dünyasını ahiretine kurban etmeyenler ahireti kazanamaz eğer ahiretini dünyasına kurban ediyorsa, dünyayı ahirete tercih etmişse, ahireti kaybetmiştir. Evet, hem öyle olmaya çalışırken, bununla beraber böyle olmaya da davet ediyoruz. Evet, Rabani bir kul olmak için, Rahmani bir kul olmak için, Allah'a dost olmak için, dünyayı ahiretle birleştirip, bir görüp, dünyayı ahirette kurban edip, tarlayı gerektiği gibi kullanmak için mutlaka öyle durmamız gerekir. Yoksa Allah'tan bağımsız bir varlık gibi durmuş oluruz. Kendimizi kendimize ait görmüş oluruz. Dünyaya ait görmüş oluruz. Kendimizi Allah'ın bize nefrettiği o ruhu hakikati dünyaya bir avuç toprağa kurban etmiş oluruz. Onun için ısrarla ne diyoruz? İnsan aşktır. Aşktan ibarettir. Allah onu muhabbetten yaratmış. açtan yaratmış. Onun üzerinde güzelliğini görmek için yaratmış. Kendisine ayna olsun, halife olsun diye yaratmış. Eğer kendisini Allah'a halife olur, ayna olursa onun üzerinde güzellikten el esmaül hüsnadan Allah'ın güzelliğinden başka ne görünebilir? Böyle biri dünyaya ait nasıl görünebilir? Mümkün değildir böyle bir şey. Ona bakan mutlaka Allah'ı hatırlar, Allah'ın güzelliğini görür, Allah'ın Allah'a kulluğun güzelliğini görür. İnşallah hep beraber öyle yapmaya çalışıyoruz, öyle olacağız inşallah. Öyle olmaya davet edeceğiz inşallah. Hep beraber kazanalım diye, Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşsin diye, Rabbimiz sevinsin diye. Efendim, Tuna, Enis, Duyar, Aydın'dan özel bir konu hakkında dua istiyorum demiş efendim. Allah dualarımızı kabul etsin, bizim için hayır olanı ihsan etsin, ikram etsin. Bizim için hayır olmayan, şer olanlardan da bizi korusun, muhafaza eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, bize anlatılan suretiyle değil de başka bir surette görebilir miyiz? Evet. Biraz önce söylemiştim. Her surette görebilir. Gördüğüünde, uyandığında eğer onu bir muhabbet kaplamışsa, bu benim peygamberim demişse o e, muhabbet halini yaşamışsa, evet, gördüğü iman ettiği peygamberidir. Buna beraber söyledim biraz önce. Eksiklik olabilir. İmanda eksiklik olabilir, Resulullah Efendimiz'i tanımada eksiklik olabilir, Resulullah Efendimiz'e tabi olmakta eksiklik olabilir. Buna göre de Resulullah Efendimiz'in halini farklı farklı değişik görebilir. Ama o muhabbet halini yaşıyorsa gördüğü gibi Resulullah Efendimiz'dir. Yok eğer o muhabbet halini yaşamadıysa, o zahiri olarak anlatıldığı gibi görülmüş olsa bile o Resulullah Efendimiz değildir. O nefsani bir rüya veya şeytani bir rüyadır. Orada bir hile vardır. Ama Resulullah Efendimiz'i gördüğümüzde almamız gereken mesajı da almamız gerekir. Eğer bu Rahmani bir rüyaysa ya içinde uyarı ikaz vardır ya da müjde vardır. Yani Allah ona kurup sen doğru yapıyorsun, yoluna devam et dediyse, doğru yoldasın dediyse bu bir müjde. Ama orada eksiklikler varsa evet. Allah ona eksikliklerini gösterir. Kudum, senin böyle böyle eksiklerin var. Burayı tamamla. Güzel yapıyorsun ama eksik var. Şu eksikin var, farkında değilsin. Bu eksikini tamamla veya bu yanlışını düzelt demiştir. Onun için ehline anlatmak gerekiyor. Nasıl görmüşse, eğer orada Resulullah Efendimiz konuştuysa, o ona ne anlattıysa, o Resulullah Efendimiz'e bir şey söylediyse, ne söylenmiştir? Bütün detaylarıyla rüyayı anlatıp oradaki Allah'ın bize öğretmek istediğini de almamız gerekir. Evet. Efendim Muğla Milas'tan Yusuf yukarıca bir Mürşid-i Kamil'e tabi olmak ve Allah'a kavuşmak için dua ettim. Acaba duam kabul olmuş mudur? Ve bu tür sorular şirke girer mi? Ben Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ve sizin gibi Allah'a aşık olmak istiyorum. Bana dua, Bana da dua edin demiş efendim. Evet. Zaten duamız odur. Çabamız, gayretimiz odur. Derdimiz odur. Evet. Allah'a aşıklığımızı anlamak için, bunu tatmak için, bunun farkında olmak için çaba, gayret sarf ediyor, dua ediyoruz. Elbette ki Yunus Evren'in Emre gibi, Mevlana gibi, Allah dostları gibi olmayı istemek lazım. istemek yetmiyor. Sadece duayla olan şey değildir bu. Duanın dua olabilmesi için Dil ile, gönül ile bir de fiil ile onu yaptığımızda gerçek manadaki tam dua olmuş olur. Kabule layık dua olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa o duayı Allah kabul etmez. Tam dua yapılmadı çünkü. Duanın tam olabilmesi için hem diliyle isteyecek hem gönlüyle isteyecek. Bir de bunun için ne gerekiyorsa evet çabasını gayretini sarf edip bunu fiile dökmesi gerekir. Eğer Allah'a dost olmak istiyorsak, Allah'a aşık olmak istiyorsak bu durumda yapmamız gereken fiili durum nedir? Allah dostlarıyla beraber olmak, onların yaptığını yapmak, onların gönül haline sahip olabilmek için gönül itibariyle onlarla beraber olmak. Böyle olunca evet, ne olur? Allah onu ikram eder. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Bu durumda vesileyi Allah'tan istemek lazım. Allah onu ikram edince gerekeni yapmak lazım. Şeytanın verdiği vesileye kapılıp acaba dememek lazım. Allah insana akıl vermiştir. Onun için ısrarla ne diyoruz? Kulun aklını sonuna kadar kullanması gerekir. Allah o imkanı verdiğinde gerekeni yapman lazım. Allah duanı kabul ettiyse, senin de fiili olarak o duayı yapıp, tavrını ortaya koyup, kazanmak için gerekeni yaptığında onu kazanır. O ikrama nail olmuş olursun. Bu herkes için hepimiz için böyledir. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyici Selamun Aleyküm. Aleyküm Hocamıza bir sorum olacak. Ablamlar hocamıza tabi olmuşlar. Benim aklımda tabi olmak geçiyordu. Fakat rüyamda hocamızı gördüm ve bana meyve yememi önerdi. Hocamdan önemli açıklama bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet. Meyve demek aşk demek, muhabbet demek nimet demek, ikram demek onlarla beraber o ikramı alıyoruz demek. O ikrama layık görülmüşüz demektir. O nimet bize ikram ediliyor demektir. Eğer onu yediysek bu durumda o ikramı alacağız demektir. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Bu onu e, müjdeliyor. Allah mübarek etsin. Evet. Efendim Aydan Kılıç. Selamun Aleyküm hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Hocam size bir size bir örnek üzerinde sorum olacaktı. Ümit ile ilgili doğuştan kolu olmayan biri kolu için Allah'a dua etmeli mi yoksa haline şükredip etmeli mi? Buna benzer bir durumdayım. Bu konuda hiç dua etmiyorum. Çevremdekiler bana tepki gösteriyorlar. Neden bu konuda dua etmediğim için ben kabullenmiş durumdayım. Sonuçta dua ile ilgili olacak bir hal bu. Sizce ne yapmalıyım? Bir de duam olacak. Allah bizi ahirette huzuruna çıkmaya layık bir kul. Hazreti kul olmayı nasip eder inşallah. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eder inşallah. Herhangi bir şeyi Allah'tan isterken ile de bu olsun demek doğru değildir, kulluğa yakışan bir durum değildir. Eğer doğuştan mesela herhangi bir uzuvumuz yoksa, kolumuz, ayağımız, kulağımız yoksa bu durumda ya Rabbi bu kolu bana ihsan et desek bu doğru olur mu? Bu doğru olmaz. Bu doğru bir dua olmaz. Evet, buna, elbette ki buna sabretmek gerekir. Allah'ın takdirine boyun büküm, Allah'ın takdirini kendimiz için sevmemiz lazım. Ne dememiz lazım? Rabbim benim için böyle takdir etmiş. Acaba bu korum olsaydı daha mı iyi olurdu? Onu biz bilemiyoruz. Ama bilelim ki eğer Allah diğer insanlardan daha eksik bir şey bize ikram etmişse, bize özel bir muamelede bulunmuş demektir. Kulü olanlar için Allah bizi bir ayet kılmış demektir. Ayet. Bu durumda eğer Allah bir kulünü diğer kullara ayet olarak gösteriyorsa kulun bu şerefi taşıması gerekir. Sadece dünya hayatına bakıp benim kolum yok demek yanlış bir şeydi. Senin kolun yok. senin O kolu sana vermemekle seni diğer kullara ayet kılmış. Diğer kullara bir şey anlatıyor senin üzerinden Allah. Biz Allah'a şükreden bir kul olunca kolu olanlar evet böyle bir kul kolu olmadığı halde Allah'a şükrediyor. Biz bu halimizde Allah'a şükretmiyoruz deyip bizi onlar için eğer ayet kıldıysa bizim bu şerefi taşımamız gerekir. Bu sadece kol içinde değil. Gözümüz de olmayabilir, kulağımız da olmayabilir, ayağımız da olmayabilir. Herhangi bir şeyimiz eksik olabilir. Eksik olanların bunu böyle anlaması gerekir. Aynı şekilde onlara bakanların da onları böyle Allah'ın ayeti olarak, yeryüzündeki canlı ayeti olarak görmeleri gerekir. Doğru anlama, doğru okuma budur. Bunun için ayağım olsun, elim olsun, kolum olsun demek e, doğru bir dua olmaz. Bu şerefi evet, taşımak gerekir. Taşımak için sabretmek gerekir, hamd etmek gerekir. Evet, Ya Rabbi bu eksikim var ama benim istediğim sensin. Kol değil, ayak değil. Ben seni istiyorum. Burada zahiri olarak neyim eksik olursa olsun ama sana karşı herhangi bir şeyim eksiki olmasın. Maneviyatım eksiki olmasın. İmanım eksik olmasın. Teslimiyetim eksiki olmasın. Sana karşı takvam eksik olmasın Ya Rabbi. Evet, demelidir. E, hem sabretmeli, hem buna Hamd etmelidir. Rabbini övmelidir. O böyle yapmışsa bizim için hayır budur. Bizim için güzel budur. Sadece bunun için değil. Nasıl bir de bulunursa bulunsun, kul hamd eden kuldur. Eğer hamd etmiyorsa, kul değildir zaten. Rabbini beğenmiyorsa, Rabbinin kendisine muamelesini beğenmiyorsa, kendisi için yaptığı takdiri, Beğenmiyorsa okul değildir. Kulluğu kabul eden değildir. Evet bize düşen kul olmaktır. Kulluğu kabul etmektir. Ve Rabbimiz bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun ona hamd etmektir. Onun muamelesini sevmektir. Sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum. Nasıl dilersen bana öyle muamele edersin. Benim istediğim sensin. Ben senin rızanı nasıl kazanacaksam dostluğunu, yakınlığını, sevgini nasıl kazanacaksam ''Bana öyle muamele et.'' demektir. Evet, yapılması gereken şey takdire boyun bükmektir. Zahiri olarak yapılması gereken bir şey varsa onu yapmaktır. Ama bununla beraber Rabbimize boyun büküyoruz. Nasıl yaparsa güzel olur. Ondan, Allah'tan, güzellikten başka bir şey beklenmez. Hayırdan başka bir şey beklenmez. Rahmetten, muhabbetten Sevmekten başka bir şey beklenemez. Bize yaptığı her muamele onun rahmetinin, onun bize olan sevgisinin sonucudur. Buna böyle iman etmek lazım. Yoksa Rabbimizi anlamamış ve tanımamış oluruz. Evet. Efendim Muş'tan Mehmet Gül, Muhammed Hüseyin Hoca'ya selam ona bin kere kurban olurum demişler efendim. Hepimiz inşallah Allah'a Allah yoluna kurban oluruz İnşallah. Evet hep beraber. Efendim Mücahit Bilgin hocama sorabilir misiniz? Bıyık bıraktığımızda, yemek yediğimizde ağzımıza girse haram mı olur? Evet. Elbette ki bıyık bıraktığımızda onu ona göre düzeltiriz ağzımıza girmesin diye, yemeye bulaşmasın diye. Yemek ona bulaşmasın diye, ama herhangi bir şekilde haram olmaz. Kulun yüzündeki, Allah'ın süs olsun diye yarattığı, zahallı evet, ya da bıyığı, neden haram olsun? Yüzünde dururken haram olmuyor, yemeğe girince haram olsun. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şeyi e, söyleyenler caharetine söylenmiştir. Herhangi bir şekilde haram olmaz. Efendim Hatice, Tuğrul bir insanın her istediğinin olmasının hikmeti nedir? Hiç kimsenin her istediği olmaz. Ama Allah duayı kabul edendir. Allah her bir kula farklı bir muamelede bulunur. Evet. Bazen sanki kulun her istediği olmuş gibi ya da duası kabul oluyor gibi görünebilir. Ama bilelim ki o her zaman geçerli değildir. Bugün böyledir. Yarın tam tersi olabilir. Bir başkası da hiçbir duam kabul olmuyor. Hiçbir işim doğru gitmiyor. Bütün işlerim ters gidiyor diyebilir. Bu bugün böyledir. Hayat bir imtihan çünkü. Yarın tam tersine dönebilir. Kul neyi isterse Allah ikram eder. Bu sefer böyle olur. Ama Allah kulunu nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, kulun kazanmak için, çabasını, gayretini sarf etmesi lazım. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi de kabul etmesi lazım. Eğer sorun yaşıyor, sıkıntı yaşıyor, istedikleri olmuyor, duası kabul olmuyorsa yapması gereken şey nedir? Hamd etmektir, sabretmektir. Eğer her duası kabul oluyor, her istediği yerine geliyorsa bu sefer ne yapması gerekir? Bu sefer yine Rabbine hamd etmektir, bu sefer şükretmektir. Evet, ne zaman hamd etmesi, şükretmesi gerektiğini, ne zaman hamd edip sabretmesi gerektiğini kulun bilmesi gerekir. Ama her halükarda, hayatının her anında hamd etmesini bilmelidir. Hamd etmek demek, övmek demek. Rabbimizi övmek, Rabbimizin işini övmek, Rabbimizin bize yaptığı muameleyi övmek demektir. Sen güzel yapıyorsun ya Rabbi. Benim için hayır budur. Güzel budur demektir. Yoksa Allah her duasını kabul etti diye kendisini başkasından üstün görürse bu durumda kibirlenmiş demektir. Yarın tam tersiyle karşı karşıya gelir. Bu sefer kendini aşağıda görmeye başlar. Bu onun için hiç de iyi bir şey olmaz. Rabbim beni terk etti. Rabbim bana ihanet etti der. Evet ayet kelime de buyurduğu gibi. Evet insanlardan bir kısmı öyledir buyurdu. Onlara bir nimet tatırdığımızda Rabbim bana İkram etti der, onlara onlardan nimeti kıstığımızda ya da bir musibet, bir imtihan gereği musibet verdiğimizde evet, ne derler, Rabbim bana ihanet etti. Yani ben bunu hak etmemiştim, ben bunu Allah'a layık değilim. Allah bana yanlış muamelede bulundu der, küfre girer. Bu durumda hayatın bir imtihan olduğunu unutmamak lazım. Allah ne burada et kerimede? Allah sizi şerle de, hayırla da dener. İmtihana tabi tutar. Bu bir imtihan. Hayırla imtihan etmiştir. Duasının kabul olduğunu görür. Şerle imtihan eder. Hiçbir duasının kabul olmadığını görür bu sefer. Her ikisi de Allah'tan gelen bir imtihan. Her ikisi de bizim için hayır. Her ikisi de bizim Hazreti İnsan olmamız için. Allah için çabamızı, gayretimizi sarf edip, imanımızı ortaya koymamız için. Allah'a olan sevgimizi ispatlamamız içindir. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin haline şaşılır. Allah bir nimet verdiğinde şükreder kazanır, bir musibet verdiğinde sabreder kazanır. Yani bütün hayatı kazanmaktır. Mümin budur. İnşallah biz de öyle olacağız. Evet. Efendim, Kıbrıs'tan Hüseyin Gür Çınar mürşidimize Kıbrıs'tan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Canlı yayını çok özlemiştik. Bu coğrafyalarda İslam'ı ve tasavvufu bu kadar etkili ve muhabbetli bir şekilde aktarıp, gönüllere tesir eden bir zat daha kolay bulunmaz. Ona tabi olduğumuz için çok şanslıyız. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, Kıbrıs'taki kardeşlerimize de selam olsun. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Evet. Efendim aynı izleyicimizdir. Rüyamızda şeytanın bize verdiği vesveseyi neden başkalarına anlatmamamız gerekir. <gülüyor> evet. Şeytanla meşgul olmak doğru değildir. Şeytanın verdiği vesveseyle meşgul olmak doğru değildir. Bu insanın taşıdığı o e, şerefe layık değildir. Şeytanı ciddiye almak olmuş olur. Şeytanın verdiği vesveseyi veya gösterdiği herhangi bir şeyi ciddiye almak olur çünkü. Ciddiye almamız gereken Allah'tır, Resulü'dür, e, hakikattır. Yoksa şeytanın verdiği vesveseyi ya da gösterdiği bir şeyi e, ciddiye almak, şeytanı ciddiye almaktır. Şeytana değer vermektir. Onun fikrine, düşüncesine, verdiği vesveseye ya da gösterdiğine evet, kıymet değer vermektir ki bu bir mümine yakışan hal ve tavır değildir. Bu hem rüyada böyledir, zahiri olarak da bu böyledir. Mesela evet, bakarsın ki mesela bir e, kardeşimiz ne diyor? Şeytan beni meşgul ediyor. Şeytan bana vesvese veriyor. Şeytan beni zorluyor diyor. Hiç yakışan bir hal hiç yakışan bir tavır değildir bu. Şeytan sana nasıl vesvese verebilir? Vesvese verdiyse sen ona nasıl taviz veriyorsun? Önünde Allah'ın vahyi varken, hakikat varken, Allah sana her şeyi anlamak için akıl vermişken, bizim aklımızı kullanıp o şeytanın verdiği vesvesenin yanlış olduğunu onun bir vesvese olduğunu anlamamız gerekmez mi? Ondan, şeytandan tiksilmemiz gerekmez mi? Bizim anlatmamız gerekenler, sohbetimiz Allah'ın vahyi olmalıdır, iman olmalıdır, ahiret olmalıdır, ebedi hayat olmalıdır, güzellikler olmalıdır. Yoksa şeytanın verdiği vesveseyi ya da gösterdiği şeyi anlatırsak onu ciddiye almış oluruz onun için. Şeytanın bildiği ve söyleri de ciddiye almıyoruz, anlatmıyoruz. Rüyada gösterdiklerini de anlatmıyoruz, ciddiye almıyoruz. Hakli, hakikati, güzelliği ciddiye alıyoruz. Evet. Efendim Gazi Antepten Yusuf Öztürk selamünaleyküm <gülüyor> hocama iki sorum olacak. İlki bir ayetle ilgili sana kitabı indiren odur, ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabih. <gülüyor> Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez deniliyor. Burada müteşabih <gülüyor> ayetlere Allah'ı bilmek ve bulmak isteyenler yönelemez mi? Evet. Müteşabih ismi üzerinde teşbih, benzetme yoluyla anlatılan şey demektir. Benzetme yoluyla. Allah bir şeyi benzetme yoluyla anlatıyorsa, bu durumda o müteşabih ayettir. Ötekileri apaçık, belli olan mühkem ayetler, hüküm ayetleridir. Eğer bu müteşabih ayetse, onun teşbih edilmesi gerekir, benzetilmesi gerekir. Anlaşılsın diye, Allah akla hitap ederken, onun anlayacağı seviyeden anlasın diye onu teşbih ediyor. Mesela buyurdu ki ayet-i kerimede Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Nasıl anlayacağız? Allah teşbih edecek. Sonra o nuru izah etti. Teşbih etti daha doğrusu. Bir kandil içinde, bir fanus içinde o ışık saçan. Ama sonra da ne buyurdu? Bu bir takım evlerdedir ki Allah o evlerde isminin zikredilmesini, tesbih edilmesini, hamd edilmesini evet, müsaade etmiştir. Bu durumda Allah'ın nuru, eğer bir takım evlerde orada Allah zikrediliyor, ismi zikrediliyor, hamd ediliyor, tesbih ediliyor, şükrediliyor, Allah'ın ayetleri okunuyorsa bu durumda o Allah'ın nuru bir insan üzerinden tecelli ediyor demektir. Allah'ın nuru insan üzerinden tecelli eder. Kimin üzerinde Allah'ı zikredenin üzerinden. Tesbih üzerine, edenin üzerinden te, tecelli ediyor. O hangi evde olursa olsun orada Allah'ın nuru tecelli etmiştir. Allah nurunu orada saçıyor. Hikmeti saçıyor. Allah orada muhabbetini saçıyor demektir. Tesbih etti Allah. Evet. Kalbinde hastalık olanlar. Yani möhkem ayete iman etmiyor. İman edip çabasını gayretini sarf etmek yerine diğer ayetlere bakıp bu ayet ne demek istedi? Kendine göre orada yorum yapmaya çalışıyor. Derdi iman etmek değildir. Derdi kendine bahane üretmektir. Sorun çıkarmaktır. Ya da e, iman etmemek için, iman edenlerin kalbini bozmak için evet, kendine orada bir takım anlamlar çıkarıp öyle konuşmaktır. Yoksa evet, mühkem ayetlerin de anlaşılması gerekir. Her mühkem ayetin bir müteşabih tarafı vardır. Her müteşabih ayetin de mühkem tarafı vardır. Her zahiri olarak anlaşılanın bir batini manası vardır. Her batini olarak anlaşılanın da bir zahiri tarafı, zahiri olarak anlaşılması gereken bir tarafı vardır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah bu Kur'an'ı zahir ve batın üzere indirilmiştir. Hem zahirinin anlaşılması gerekir hem de batini tarafının anlaşılması gerekir. Batıl tarafı Allah bilir. Evet başka bir de dinde e, derinleşmiş olanlar, maneviyatta derinleşmiş olanlar, yani ayetleri tefekkür edenler, tedbir edenler, tapaqo edenler, Allah onlara öğretir, onu da manasını onlara öğretir. Tefekkür ettikçe anlaşılır. Ama tefekkür edirken o tefekkürün bir sınırı vardır. Nedir o sınır? O sınırı mühkem ayetler çiziyor. Mühkem ayetleri bilirse o mühkem ayetlerin dışına çıkmadan müteşabih ayeti tefekkür etmiş olur. Anlamış olur. Mühkem ayetlerin dairesinde anlamış olur. Evet, O da lazım, o da gereklidir. Allah onu da öğretir. Harşa. Yani anlaşılmasın diye mi Allah indirmiş? Elbette ki anlaşılsın diye, okunsun ve anlaşılsın diye Allah vahyini indirmiştir. Müteşabih ayetler de aynı şekilde anlaşılacak. Ama en doğrusu nedir? Bir andiyandan anlamaktır onu. Müteşabih ayetleri de andiyandan öğrenenden, Allah'ın öğrettiğinden öğrenmek gerekir, anlamak gerekir. Evet. Efendim izleyicimizin ikinci sorusu efendim, hayatta olmayan bir mürşide tabi olunabilir bilinir mi? Ustat yolunda mürşid müride yardım edip Allah'a götürebilir mi? Gönlüm sohbetlerinizle huzur buluyor. Allah razı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok selam olsun. Evet. Mürşid, müridi Allah'a götürmek için vardır. Nasıl götürür? Götürürken böyle alıp eline tutup bir yere götürmüyor. Kendisine tabi olanı, onu ondan ona götürür gene. O kendi hakikatine ersin diye. Rabbini tanısın diye. Rabbinin yakınlığını tatsın diye. kulü Allah'a, Allah'ı da kula sevdirir. Allah mutlaka kulundan bir adım istiyor. Kulu bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Kul Rabbini sevmek için, sevgisini kazanmak için evet, bir çaba gayret saf etmesi lazım ki Allah'tan on alsın, yüz alsın hesapsız olarak onu alsın, karşılığını alsın. İşte Mürşid-i Kamil kura bunu yaptırır. Allah'a taşır bir elbette ki Allah'a taşır. Allah ayeti kerimede Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu bilin ve gereğini yerine getirin dedi. Nasıl? Sadıklarla beraber olun dedi. Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olun. Eğer birini gördüysek bu Allah'a karşı sadakatini ispatlamış. Yani Allah'a kul olmuş. Allah'a kul oluyor, kul olmaya çalışıyor. Kul olmaya, abd olmaya davet ediyor. Dediysek biz de onunla beraber olursak biz de sadıklardan oluruz. Onun kazandığını kazanırız. Kiminle beraber olursak onun kazandığını kazanırız. Dolayısıyla Müşid-i Kambil'le beraber olduğumuzda evet, o Bizi Allah'a taşır. Bu onun vazifesidir. Ve bu vazifeyi ona Allah vermiştir. Bu işi ona Allah vermiştir. Allah ona emretmiştir. Evet, bilmeyenler ya da bunu idrak edemeyenler bunu inkar edebilir. Kendi kendini mahrum bırakır. Kendi nefsiyle baş başa kalır. Hiç farkında olmadan Allah'ın ayetlerini İnkara gitmiştir, haberi yoktur. Allah'ın ne demek istediğini anlamamıştır, anlamaya çalışmamıştır. Veya anladığı halde onu yalan saymıştır, gereksiz görmüştür. Başka şeylerle meşgul olur. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'ın rızası ve dostluğudur. Allah'ın yakınlığıdır. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesidir. Allah ile beraber olmasıdır. Bunu bütün zerresiyle, her zerresiyle bunu tadıp yaşamasıdır. Eğer bunu Allah ile beraberliği, yakınlığı, muhabbetini tattıysa, yaşadıysa, beraber olduysa bu kuldur. Bu Allah'a abd olmuş, aşık olmuştur. Bu Rabbini istiyor. Allah'ın muradı bunun, bu kulun üzerinde gerçekleşiyor. Bize de düşen budur. Her bir kula lazım olan, gerekli olan budur. Onun için Nerede kazanabiliyorsa, kiminle beraber kazanabiliyorsa orada olmak gerekiyor. Onunla beraber olmak gerekiyor. İnsan dışarıdan etkilenen bir varlıktır. Zahiri olarak nasıl soğuktan sıcaktan etkileniyorsa, aynı şekilde manevi olarak da güzel yerde bulunduğunda oradan etkilenir, yanlış yerde olduğunda oradan etkilenir bir kiliseye giderse orada farklı etkilenir bir camiye bir mescide, bir dergaha Allah'ın zikredildiği bir yere gittiğinde çok daha farklı bir hal ile etkilenir yani o manevi havadan etkilenir bunun içinde Allah neyi emretti hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi bölünü parça parça olmayın dedi bir böyle ümmet olarak gönül birliğinin olması gerekir, beraberlik olması gerekir. Bir de bulunduğumuz yerde bir cemaat içinde olmamız gerekir. Yoksa Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Hak olan cemaatten kıl kadar ayrılan cahiliye ölümüyle ölür. Yani müşrik ile müşrik olarak ölür. Niye müşrik olarak ölür? Allah için bir araya gelmeyi reddettiği için sadıklarla beraber olmayı reddettiği için Allah yolunda çaba gayret sarf edip kulluk yapmak için hizmet etmek için çaba gayret sarf etmeyi reddettiği için kabullenemediği için cahiliye ölümü ile ölür. Müşrik olarak ölür. Yok ben kendi kendime yaparım. Allah öyle söylemedi. Ben bana yeterim. Allah öyle söylemedi. Sen sana yetersin demedi. Bir ve beraber olun dedi. Kardeş olun dedi. Cemaat halinde olun dedi. Sadıklarla beraber olun dedi. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın dedi. Hep beraber Allah'a koşun dedi. Hak yolda, hayır yolunda birbirinize yardım edin dedi. Destek olun dedi. Yanlışta birbirine, birbirinize yardımcı olmayın dedi. Evet. Bu kadar olsun. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Sevgili Muhammed abi ve sevgili hocam bize gelenler daha önce bir şey bilmediğini bildi diyorsunuz. Evet doğru söylemişler. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yetişemedik. Ebu Ebu Katade'nin görevini yapamadık ama bir ok bir ok size atılsaydı o zaman sizin müritlerinizden bir katede olduğunu görürsünüz. Allah'ın izniyle duanızda bulunabilme ümidiyle Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Bizim müridiniz olarak kabul eder. Edersiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mürid demek irade eden demektir. Rabbini irade eden. Rabbini tercih eden. Rabbini isteyen. Bunun için çabasını, gayretini sarf edip tavrını ortaya koyan demektir. Bir kul Allah için tavrını ortaya koyarsa Allah ona İstediğini ikram eder. Neye karşılık? O tavrını ortaya koymasına karşılık. Çabasını, gayretini sarf etmesine karşılık. Rabbini tercih etmesine karşılıktır bu. Allah hepimizi kendisini tercih edenlerden eylesin inşallah. Evet. Efendim Medine isimli bir izleyicimiz. Yedi senedir nişanlıyım. Bana üç kere evlenme teklifi etti. Benden 30 kilometre uzaktadır ama gelmiyor. Benim ona gitmemi istiyor. Ben bayanım gidemem. O neden gelmiyor diye sormuş efendim. O gelmiyorsa siz bayan olarak hiç gitmeyin. Gelmek ona aittir. Onun gelmesi gerekir. Böyle bir durumda asla böyle bir taviz vermeyin. Evlenme teklif ediyorsa zahmet buyurup, tenezzül edip gelsin. 30 kilometre değil, 130 kilometre de olsa gene bayanın yerinde durması gerekir, erkeğin gitmesi gerekir. Evet. Efendim, an izleyicimiz annem bana çok kötü davrandı ve davranıyor, gelip evdeki bütün eşyaları dağıtıyor. Şu an hastadır. Ben de ona bakmak istemiyorum. Ne yapayım? Evet. Ne olursa olsun anamızdır dağıtsa da, yıksa da anamızdır. Evet, Allah'ın bize öğrettiği gibi biz küçükken onlar nasıl rahmet kanatlarını üzerimizde gelip bizi büyüttüyse bizim için rahmet oldularsa anamız için, babamız için bizim de onlar bize ihtiyaç duyduğunda, yaşlandığında herhangi bir şekilde, bize ihtiyaç duyduğunda, bizim de rahmet kanatlarımızı onların üzerine gelmemiz gerekir. Onlara bakmayı bir nimet, bir ikram, bir şeref olarak görmemiz gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, bir kişi ki, bir mümin ki, anası, babası, ibaya ikisinden biri, yanında yaşlandığı halde, kendisine muhtaç olduğu halde, gerekeni yapıp, cenneti kazanmayanlara yazıklar olsun dedi. Allah büyük bir imkan tanıdı ona. Bu durumda onun fedakarlık yapıp, dünya hayatındaki rahatlığını değil, ahiretin rahatlığını düşünüp, ebedi hayatını düşünüp, o fedakarlığı göstermesi lazım. Evet, bir çocuğa nasıl muamele edilmesi gerekirse, eğer bu durumda ne yaptığını bilmiyorsa, bir çocuğa nasıl muamele yapılması gerekiyorsa, kendi çocuğuna evet, nasıl muamele yapıyorsa ona da anasına da evet, öyle muamele etmesi gerekir. Bunu bir nimet olarak Allah'tan bir ikram olarak görmesi gerekir ki Allah ona ebedi hayatını kazanması için bir imkan tanıyor demektir. Bunu imkan olarak görmesi gerekir. Muameleyi de öyle yapıp kazanması gerekir. Sahabenin biri Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam. Anasını şikayet ediyor. Ya Resulullah diyor, Anam böyle böyle yanlış yapıyor. Böyle böyle huysuzluk yapıyor. Ahlakı böyle böyledir. Gelip böyle bizde huzursuzluk yapıyor. Dö, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, O senin anandır. O seni karnında taşırken onun için böyle konuşmuyordu. Diyor, sahabe biraz daha anasının kendisine göre yanlışlarını söyledi diyor buyurdu ki, o seni emzirirken, seni büyütürken böyle söylemiyordu Bir daha diyor sahabe söyledi, evet, yine Resulullah Efendimiz aynı şekilde, o sana rahmet ederken, büyütürken, yedirirken, içirirken, böyle söylemiyordun ama. Diyor sahabe anladı ki, ne söylese söylesin, Resulullah Efendimiz aynı şeyi söylemeye devam eder. Evet. Biz küçükken onlar nasıl bizi büyüttüyse, rahmet kanadını üzerimize geldiyse, onlar da bize mühtaç olduğunda, ihtiyaç duyduğunda, onların bize rahmet kaynadığını gerdiği gibi bizim de onların üzerine rahmet kaynadığımızı germemiz gerekir. Bir bebeği yetiştirir gibi bir bebeğimiz için fedakarlık yaptığımız gibi o fedakarlığı yapıp kazanmamız gerekir. Evet. İzniniz olursa bitki mesaj daha okuyalım. Buyurun. İzniniz olursa kapatalım çalalım. Efendim, bir izleyicimiz, biz hocamızı her gün izliyoruz ve Rabbimi o hocam sayesinde tanıdım. Çok dua ediyorum Muhammed Hüseyin hocama demiş efendim. Allah razı olsun. Efendim, Nurhan Aysal, selam demiş efendim. Aleyküm selam. el ala en yüce dosta, dost olanların üzerine ve o dosta uyanların üzerine olsun. En sevdiklerim listesinde üçüncü sıradasınız. Asla da liste başı olmayacaksınız çünkü bu liste sıradan bir liste değil. Listeyi görünce sizin de beğeneceğinizden eminim. Allah'ım, Peygamber'im, Mürşid'im, Melekler. Yalnız burada aklıma takılan bir şey var. Sıralamayı bu sorumu, bu sorma vereceğiniz cevap değiştirebilir. Melekleri soracağım. Gönlüm ve sizden öğrendiklerime dayanarak aklım sıralamanın böyle olması gerektiğinde hem fikir edebe aykırı bir şey düşünmekten ve söylemekten çok korkuyorum. Bundan Allah'a sığınıyorum. Cahillikle böyle bir şeye sebep olursam lütfen beni ikaz ediniz. Bu noktada Rabbimizin melekleri Adem Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'a tecdide emrini düşünerek böyle söyledim. Sonra liste uzuyor mu? Uzuyor. Rabbimin yarattığı bütün mahlukat, gazaba uğramış zalimler, Allah'ın asla affetmeyeceği kafirler hariç, çakıl tanesinden, kum tanesine, kuru ottan, çer çöpe, börtü böcekten, haşereye, birçok insanın ürktüğü yılandan akrabe, sivrisinekten karıncaya varıncaya kadar gördüğüm, görmediğim her zerreden aklımla müşahede ettiğim Allah'ın yarattığı her ama her şeyi çok seviyorum. Bazen bu hal beni bile korkutuyor. Eskiden beri güçlü bir sevgi hep vardı bende. Fakat sizi tanıdıktan sonra çok farklı bir boyuta dönüştü. Önceleri sevdiklerimi, beni üzenleri bile hatta yaşadığım orumsuzlukları bile seviyorum artık. Bazen bu büyük sevgiye yüreğim, gönlüm dar geliyor sanki. Bu nasıl bir haldir? Yorumunuzu can kulağıyla dinliyorum. Olacağım. Ellerinizden öperim efendim. Allah razı olsun. İnsan, insanın sevgisi iki türlüdür. Biri, hakiki sevgi, biri de mecazi sevgidir. Hakikate ermiyeler sadece mecazi olarak sever, Mecazi olarak, mecazi demek, sahte demektir aslında, geçici olan demektir. Hakikatin e, gölgesi demektir. Mecazi sevgiler nefsimizden dolayıdır. Hakkı sevgi Allah'tan dolayıdır, imandan dolayıdır, ruhtan, gönülden dolayıdır. Dolayısıyla Allah'ı sevmek ve Allah için sevmek, bu imandır. Resulullah Efendimizi Allah için seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz için seviyoruz. Bize Rabbimizi tanıttığı için, Rabbimizi onu vahye aracı kıldığı için, onu bize örnek kıldığı için seviyoruz. Aynı şekilde mürşidimizi de öyle seviyoruz. Bütün bu sevgiler Allah'a geliyor. Sıralama doğruydu. Buna beraber birlemek gerekiyor. Bütün bu sevgileri bir görmek gerekiyor. Eğer herhangi biri bizimle beraber Allah'ı sevmişse, Rabbini tanımışsa, Rabbini bilmişse, Rabbinin yakınlığını kazanmışsa bundan dolayı bizi seviyorsa, bizi sevmiyor aslında. Sevdiği Allah'tır. Bizi bir kapı olarak gördüğü için seviyor. Dolayısıyla bu sevgisi olduğu gibi Allah'a gidiyor. Resulullah Efendimizi sevmek de böyledir. O sevgide aynı şekilde Allah içindir ve Allah'a gidiyor. Evet ne burada ayet kelimede Resulullah Efendimiz için müminlere canlarını Allah'ın Resulü'nden önce tutmak yaraşmaz. Canını çok seviyor demektir. Ama o Allah'ın Resulü olmadan önce Allah böyle bir şey ondan insanlardan istedi mi? Hayır. Daha önce insanlar onu Allah için seviyor muydu? Gene hayır. Ne zaman ki Allah ona vahyetti, onu resul olarak tanıttı, o zaman onu sevmek Allah'ın emri oldu, farz oldu. Onu sevmek Allah'ı sevmek oldu. Allah için sevmek oldu çünkü. Aynı şekil, aynı şey müşrik amel içinde geçerlidir. Allah için olan bütün sevgiler hepsi Allah'a gider. Allah o sevgiyi kendisine kabul eder. Bu melekler için de böyledir. Onlar da Allah'ın melekleri. Allah'ın vazifeli kıldığı melekleri, bize dua eden melekler. Allah'ın sevdiği kulları. Nurdan yaratmış olduğu kulları. Gene onlara olan sevgimiz gene Allah'a gidiyor. Ama Bütün Allah dostlarını sevmek gerekiyor mu? Cevap evet. Ne için? Allah için. Ama biri eğer Allah'a dost olmamız için bize yardım etmişse Allah'a yakın olmamız için Allah'ı sevmemiz için Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmemiz için vesile olmuşsa bu durumda onu ötekilerinden bin kat daha fazla severiz. Bu bir haksızlık olur mu? Haşa. Tam doğru olmuş olur. Doğru olan öyledir çünkü. Allah hangi kapıdan sana nimeti ikram etmişse o kapıyı seviyorsun. O kapıdan gelen nimeti seviyorsun. Gelen nimetten dolayı kapıyı seviyorsun. Onun için nimete vesile olan evet, mürşidini diğer mürşidi kamillerden diğer vücudilerden çok daha farklı seviyorsun. Çünkü o kapıdan Allah sana ikramda vurulmuş. Aslında sevdiğin Allah'ın sana ikram ettiğidir, Allah'ın vesile kıldığı kahpisidir. Evet, Bunu böyle anlamak gerekiyor. Onun için Allah için olan bütün sevgiler Allah'a geliyor. Ya Allah'ı severiz, Allah için severiz veya nefsimizi severiz, kendi nefsimiz için severiz. Ne diyoruz? Allah için sevenlere mübarek olsun. Allah onlara o Sevgi mübarek kılmıştır. Gönül sevgiyle genişler. Ne kadar çok severse gönül o kadar genişler, o kadar Allah'ın tecellisine layık hale gelir. Eğer bir kul insanları sevemiyorsa, varlığı, mahlukatı sevemiyorsa, o Allah'ın kendi gönlüne tecellisini nasıl hak etmiş olabilir? Edebilir mi? Hak edemez. Allah'ı sevince Önce Allah'ın sevdiklerini sever, sonra Allah yarattığı için sever, Allah'ın o varlık üzerinde, kullar üzerinde bir muradi olduğu için sever. Hayat bir imtihandır, ne ile karşı karşıya gelirse gelsin, evet, imtihanı kabul eder, gene sever. Başka tarafa dönüp bakamaz, sevdiğinden başka bir şeyi görmek istemez, görmek istese de göremez. Evet, dolayısıyla ne diyoruz? Allah'ı gören kendini göremez. Allah'ı bilen kendini bilemez. Nefsini bilmez yani. Ama kendini bilen, kendini gören de Rabbini göremez, Rabbini bilmez ve anlayamaz. Nefsinden kurtulmadıkça onu anlamak mümkün değildir. Öyle ki Allah'ın her zerresinde tecelli etmesi gerekir. Allah'ın muhabbetinin, yakınlığının, tecellisinin, güzelliğinin... Kulun her zerresinde tecelli etmesi gerekir. Nasıl tecelli edecek? Gönüle tecelli eder. Sonra gönülden her zerresine tecelli eder. Bu da sevmekle mümkündür. Allah'ı sevmek ve Allah için sevmekle mümkündür. Evet. Onun için başkasının hatasıyla uğraşmıyoruz. Günahıyla uğraşmıyoruz. Eğer biri çamura düşmüşse onu temizlemek için ona yardım ederiz. Ama bu yanlıştır. Bu çamurdur demiyoruz. Çamura düşmüş, bana düşen ona yardım etmektir. ile meşgul olmak da iyidir. Bize düşer, onu temizlemeye çalışmaktır, anlatmaya çalışmaktır, öğretmeye çalışmaktır, taşımaya çalışmaktır ama onun günahıyla da meşgul olmamaktır. Güle bakan gönlü gül bahçesi olur. Dikene bakan, dikeni görende Gönlü dikenlik olur İnsanların güzelliğine bakan on, insanların üzerindeki Allah'ın güzelliğini, esmasını isimlerini gören Gönlü esma tecellisiyle Dolar Ama onlardaki hatayı Kusuru görende gönlü çirkinleşir Hatayla, kusurla, günahla Karanlıkla gönlü dolar Evet güzel bakan Güzel görür, kötü bakan da kötü görür Güzel bakanın gönlü Güzel olur Gül bahçesi olur ama dikene bakan, yanlışa bakanların gönlü de dikenlik olur. Gönlü kararır. Allah bizi güzel bakanlardan, güzel görenlerden, bununla beraber güzel olanlardan eylesin inşallah. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmiş olanlardan eylesin. Allah'ın kendisine baktığında kendi güzelliğini gördüğü kullarından eylesin inşallah. Allah bizi sevdiklerinden sev. Bir de kamil manada kendisini sevenlerden eylesin inşallah. Başka soranmak istediğiniz bir şey varsa efendim. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin üzerine olsun. Bütün varlığın üzerine olsun. Kardeşlerimize Muhabetlerimizi arzu ediyoruz inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınız vardır. İnşallah öncelikli olarak bir sonraki hafta onlara yer vereceğiz. Bir sonraki haftamızda buruşuncaya kadar Hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize emanet olunuz efendim.